Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan ve melaiikeyi 2 3 4 kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratıklarından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 Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka tanrı yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz? Eğer seni yalancı sayarlarsa buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür. Ey insanlar, Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekâr şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın. Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Kâfirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret,